Dinici Destek Projesi özel yayını 7. senesinde devam ediyor. 3. gününde 12'yi 33 destekçimizle devirmiş bulunu bulunuyoruz şu anda. Evet bu arada da bu özel saati sponsorize eden Suat Taş oluna da teşekkür ederiz. İşler böyle birbirine karışmaya da başladı evet. ama... <gülüyor> Güzelliği de böyle. Aslında bir de listemiz var. Dünden kalma. Dünden ne? İsimlerini anma fırsatı bulamadığımız destekçilerimiz var. Onların isimlerini anarak teşekkürlerimizle başlayalım. Rezan Özger. Yıldız Kayakan. Kemal Türetken. Zuhal Türetken. Bilge Topaç. Emel Uluşkan. Ve Esma Bozçok. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz. Evet destekçilerimizle birlikte sürdürüyoruz bu yılın özel yayını o yüzden bizim için daha heyecan verici ve daha da keyifli bir hale dönüşmüş vaziyette. Az önce Sertan Belciler ve Selim Belciler buradaydılar sohbet ettik. Daha o, önce Emanuayl Akçambazcan vardı ondan önce de Nursal Sezen Koçak da vardı o da bizim e, bu Facebook üzerinde açık radyo admin diyorlar onları grupların. ...yöneticilerinden biriydi... ...Açık Radyo gruplarından biri... ...şimdi de Mehmet Yusuf'la beraber... Hoş geldiniz. Hoş Hoş gel Sizi dinliyoruz. <gülüyor> Bizde ses... <gülüyor> ...durdum. Evet. Şunu çok merak ediyoruz, klişe gibi dur durabilir ama hakikaten hem kişisel merakımız bu hem de dinleyicilerimizin merakı bu oluyor. Açık Radyo ile tanışma süreci ardından destek olma süreci Mehmet Bey sizin hayatınızda nasıl gelişti? E, açık Radyo'yu başlangıcından beri izliyorum aslında. E, destek süreci e, siz de biliyorsunuz sizin destek programınız başladığınızdan beri yoktu. yani, e, yani Son 7 e, sene işte. senedir var.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 belki hep kendi kendime yaptığım kutlamayı şimdi burada Vicahi'ye çevirmek lazım. <gülüyor> o arasında yeşi tutmaz vicahiye. Evet yandı. tutmuyor. Evet. Hemen notumu da aldım buraya siz Vicahi dediğiniz anda. Yani yüz gıya, evet. ben, gıya beni Çok de güzel. tutar mı acaba? Evet. Gıya ben tutuyor. Gıya. Gıya ben ...şeyi, kutlamayı, yüz yüzeye çevirmeyi fırsat buldum. Çok teşekkür ediyorum. Çok Biz cesur değil, bir evet. proje hakikaten. Ve e, bu cesaretin de davet ettiği karşılığı bulması çok heyecan verici. Yani destek, desteğin de hakikaten radyoyu ayakta tutabilmesi çok onur verici bir şey. Hem destekleyenler açısından öyle, hem tabii ki e, sizler açısından, en çok sizler açısından öyle. Çok e, heyecan verici bir şey. Çok ilginç bir cesaret kavramı. Yani benim öteden beri üstünde entelektüel cesaret çok önemsediğim nacizane kavramlardan biri. Bunu söylediniz. Bunun üzerinde belki birazcık daha durma ne demektir cesaret kavramı üzerinde durma fırsatı bulabiliriz. Ama öncelikle bir seçtiğiniz parçalardan birini dinlemek. Ve bu esnada da telefon geliyor zaten destekçilerimizin de rahatlıkla desteklerini vermek için bir zaman yaratmak sizin seçtiğiniz parçayla. İyi olacaktır o galiba. zaman e, Seyyan Hanım'dan Çapkın isimli parçayı dinleyeceğiz. Sonra niye bunları seçtiğim hakkında da kısaca bir şeyler anlatırım. Evet, bunu da dinli, dinletme amacınız. Dinleyicilerimizin desteklerini rahatlıkla vermeleri. Seyyan Hanım'ı dinlerken 0212 343 4141 numaralı telefondan desteklerinizi de bekliyoruz. Evet Mehmet Bey, neden Seyyan Hanım dinlettiniz bize? Bir şey daha söyleyeyim, ondan sonra lütfen buyun. Fırsat bulursak birkaç parça daha çalmak için ve bu parçalar çalarken tabi izleyicilerimizden 212, 343, 41, 42'yi arayarak destekte bulunmalarını bekliyoruz. Yakın çağdaş müzisyenlerimizden bir Sema. Soy adını bilmiyorum. Sema Hanım diyeyim ona da. O da öyle lanse seni tercih ediyoruz evet, zaten. Evet. Sema. İlk geçen yıl duydum ve e, duyduğumdan beri de hep ben bunu niye daha önce duymadım hissini taşıyorum. Çünkü ilk e, cd'si 2007'de çıkmış. E, Sema Hanım, e, şimdi dinlediğimiz Seyhan Hanım ve birkaç belki fırsat dursak dinleyeceğimiz başka şeye... Gene çok e, mütevazi bir yaklaşımla Eko ismini verdiği e, CD'lerde e, yansıtıyor. Ve Eko demesini sebebi de bu eski sesleri e, çağdaş, evet, çağdaş bir e, şeyle e, teknikle diyeyim müzik tekniğiyle hayata geçirmek çok etkileyici. Hani nelerin ekosu olduğunu duymuş oldum diye e, Sam, Seyhan Hanım'la başlamak istedim. Bir ikinci sebebi de şimdi söyleyeceğim dediğim sebebe geliyorum. Ben müzikte tüketici kısmında yer alıyorum. Yani müzik çalan bir insan değilim ama çok dinleyen bir insanım. Ve türler arası da fazla ayrım yapmadan dinliyorum. İşte caz en çok sevdiğim bölüm ama dediğim gibi bütün müzik türlerini dinlemeye gayret ediyorum ve seviyorum da. Türk müziğinde zorlandığım bir kısım var. Türk müziğinde belki de bizim kültürümüzden gelen bir şey, bir hüzün hakim. Yani bir evet. üzüntü duygusu ön planda bizim müziğimizde. Türk halk müziğinde de öyle belki. Peki, evet. Yani bütün Türkçe müziklerde evet. yaygın. Hani popüler müziklerin de bazılarında, tabii arabesk de iyice ağırlaşmış bir dozda ama halk müziğinde, sanat müziğinde, yani klasik Türk müziğinde hep hüzün daha ön planda ve ben şeyi arıyorum. Neşeli, yaşamanın ne kadar güzel bir şey olduğunu anlatan, hayat sevincini taşıyan parçaları arıyorum ve zorlanıyorum. <gülüyor> en, en kolay bulduğum yer bu şey oldu. Kantolar, tangolar ve böyle Cumhuriyetin yeni dönemine ait kısa bir dönem. Evet. Oraya ait bir şey oldu ve hani Sema Hanım'ın da bunu yeniden bugüne getirmesine çok sevindim. Dolayısıyla hani onu duyurmak arzusu geçti içimden o nedenle. Evet Sema Hanım ya da tanışıklığımızdan ötürü Sema müsaadenizle bunu da bir proje evet. olarak gerçekleştiriyor. Yani sadece bir albüm yapmak değil bu albümü çeşitli ana akımın dışındaki mekanlarda seslendirerek bir proje olarak yürütüyor bu Eko'yu merak eden dinleyicilerimiz için de soyadı Moritz. Aa, çok, Seman. Güzel, çok güzel. E, dolayısıyla e, onu da dinliyor olacağız fırsat bulanın. Peki o zaman zamanıdır galiba telefonlarda çalmaya başladığı için Sema mı dinleyeceğiz şu anda? E, o zaman Sema Hanım'dan bir şey dinleyebiliriz. O o listede 11 numarada yer alıyor. Mumbai eğer Volkan'da hazırsa, hazırmış öncesinde bir de telefon numaralarımızı verelim ki destekler gerçekleşsin. 0212 343 4141. Tekrar söylüyorum. 0212 343 4141. Sahilde yavaşça gezinirken Gördüm şık bir ve çok güzeldi Çabucak koşup yanıma geldi Bak dedi bana çapkın güzel kız Hiç yaşanır mı yanım? Gizinirken gördüm şık bir be, çok güzeldi. Çabucak koşup yanıma geldi. Bak dedi bana çapkın güzel kız hiç yaşanmıyorsun. Haydi birlikte gel yaşayalım. Hayatta zevniydir biz olmaya. Monbey operetinden ya Operetti değil mi? Evet, evet onu dinledik. Ve bu arada da e, Mehmet e, Yusuf'u konuk ediyoruz dinleyicimiz. Fakat arada da gelen bir listeyi de hemen bir okuyuverelim dedik. Aktaralım. Aktaralım. Evet. Sayra Hatip Aoğlu Aslı Sümer Aslı Göksel Derya Tekin Gün Özarslan Pedersen Önarslan Ön Arslan, Pedersen, Nurdan Sancar, Lale Sözmen, Selin Ersoy ve Nuriye Kaya. Hepsine çok evet. teşekkür ediyoruz ve sizin de adınızı henüz destek olmadıysanız sizin de adınızı büyük bir zevkle buradan okumak istiyoruz. Mehmet Bey bir demin kaldığımız yere bir İki saniye için dönebilirsek bu yaptığımız işin birlikte aslında yaptığımız evet. sizi de dinleyicilerle, destekçilerle zaten siz de öyle söylediniz. Bir anlamda bir cesaret işi olduğunu söylediniz. Bir parça açmanız mümkün olabilir mi onlara? E, e, tabii bu bir, bir parça özgüvenle alakalı, bir parça e, dinleyiciye güvenle alakalı. Yani bir e, beraberliğin gücüne e, duyulan güvenle alakalı bir şey ve tabi böyle bir şeye güvenmek için de cesur olmak lazım. Bu çok rahat duyulacak bir güven değil. Ama tabi haklı ve yerinde bir güven ve zaten yaşadıklarımız da bunu gösteriyor. 7. senesinde bir destek programı var. Destek şöleni diyeyim artık. Evet. Doğrusu ee, çok önemli dedikleriniz bizi de hakikaten tekrar gururla düşündürüyor. Şöyle bir şey çünkü yani bu sene iyice destekçilerle de bize şimdiye kadar desteklemiş olan insanlarla da ortak programlar yaparak bunu ağırlığı burada yapalım dedik ve görüldüğü gibi gelen dinleyicilerimiz de e, valla bizi hiç aratmadıkları gibi <gülüyor> üzerinde düşüneceğimiz e, kavramlar üzerinde duruyorlar. O açıdan çok benim zaten çok önem verdiğim bir kavram naçizane yani bu entelektüel cesaret olmadan... Hiçbir yere varılmıyor evet. Varılmıyor. Yani ha, bire bir kurtarıcı bekliyorsunuz. Evet. Birisi yapsın şikayet oldu. Var okun. olan durumdan şikayet etmeye dönüşüyor entelektüel üretim. Evet. evet. <gülüyor> Galiba Murat Belge yazmıştı. Ona da birisi söylemiş. yani Türk söyleme, söylemez söylenir evet. diye. Evet demiş. Yani bu çok bunu aşmaya çalışıyoruz <gülüyor> Belki müzimizdeki özünle de bir uzaktan alakası vardır. <gülüyor> vardır evet ama. Coşku ve şey yerine ne şeyirdi. <gülüyor> evet. Bu anlamda entelektüel cesarete de aynı zamanda anladığım kadarıyla da risk almayı da gerektiren bir e, bir şey. Dolayısıyla açık radyoda bir anlamda bunu da yapmaya çalışıyor, yapmış olduğu programda. Şunu tırnak içinde söylemekte fayda var galiba. Ana akım medyada yer bulamayan Kavramları, olayları, programları ve nesneleri aynı zamanda program konusu yaparak kendine bu anlamda da risk aldığını düşünüyorum kişisel olarak. Ama bu riskin boşuna alınmamış bir risk olduğunu da her yıl Dinliyiç Destek Projesi özel yayınında da bir kez daha evet, anlıyorum. Yani, İyi ki de bu riski alıyoruz. Evet, bir bakıma i̇şte, sorumluluk, entelektüel sorumluluk da. Yani entelektüelin sorumluluğu yanılmıyorsam çoğumuz de çok uzun yıllar önce, 40, küsur yıl önce yazmış olduğu bir makaleden hatırlıyorum. Yani o sorumluluk entelektüeli, e, entelektüel yapan şey de bu olmalı okur yazar çizeri diye. Belki oradan da esinlenmiş bir durum var. E, Sayın Dinç Bilgi'nin de yakın zamanlarda verdiği bazı röportajlar var. Ve bu şeye e, hani direkt attıfta bulunduğunu duymadım ben açık radyonun modelini ama e, söyledikleri ve yazdıkları e, o zamanın yani yaşadığı deneyimin Onda yarattığı birikimin böyle bir modele yönettiği gibi bir şey çıkarttı bende bir izlenim çıkarttı. Bilmiyorum, Dinç Bey var mı şeyde dinleyici destek programınızda? Ee, henüz yok. Yok şu anda. Ama e, bence yani neden olmaz? Bence çok güzel bir sohbet şeyi olabilir konusu. Evet, ben de büyük bir keyifle okudum çünkü taraf gazetesindeki evet. çıkan mülakatını doğrusu. Evet. Söylediğiniz evet. şeyi şuna da bağlamak istiyorum. Evet dinç bilgi neden olmasın. Aynı şekilde eğer Sema bizi dinliyorsa şu anda ha, evet, ya da dinleyen bilileri evet. varsa evet şenliğimize curcunumuz curcunamıza buyursun. Gelsin buradan ister kendi parçalarını ister sevdiği parçaları olarak dinleyicilerimizden destek isteyebilir Sema'dan. Vallahi araya bir reklam sıkıştırmama izin verirseniz. Buyurun vesaire. Ben dediğim gibi Sema Hanım'ı geç keşfettim ve bu 2007'de çıkan ilk albümünü bulmak için bayağı uğraştım, yoktu. Şimdi piyasada ikisi de var. Eko 1 de, Eko 2 de var. Merak eden dinleyicilerimiz alabilirler diye düşünüyorum. Evet, bu vesileyle evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz bizimle birlikte edeyim. olduğunuz için bu blokta sonuna miyiz? yaklaştık. Bitiriyoruz çünkü diğer destekçimiz Kemal Yazgan'ı alacağız içeriye. O bekliyor şu anda bizi kendi play, playlistiyle birlikte. Son olarak bir parça daha rica ediyoruz sizden. Sizin son desteklerinizi bu parça esnasında dinleyicilerimizin verebilmesi için. Peki efendim o zaman önce telefon numarasını söyleyeyim. 0212 343 4141. Ve gene e, Sema Hanım'dan e, Kadıköylü din, dinleyelim. Çok teşekkür ederim. Özür edin. diliyorum. Kadıköylü Sema Hanım da söylüyor ama e, burada ekosunu yaptığı aslında e, Deniz Kızı Eftalya'dan dinleyeceğiz hmm, Kadıköylü'yü. Bakalım Volkan Üç tamam mı? 3 numaraymış. Tekrar tekrar teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza Benim için de bir yorum oldu. Çok çok teşekkür ederim. Evet Sema'yi dinlerken desteklerinizi de bekliyoruz. 0212 343 41 41 Tutakların ismini anıyora ah, hadi köylü beğendim biçimini her gerimini tutakların ismini anıyora ah, hadi köylü ah, saçın bir de seyrek kendin güzel bir bebek seni gören bir mele sanıyora ah, hadi köylü ah, saçın bir de seybek. Güzel bir bebek seni gören bir melek sanıyorlar ah, hadi köylü. <Gülüyor> seni gören bir köyü <Gülüyor> <Gülüyor> Bu telefonları çaldıran Deniz Kızı Eftalya mıydı yoksa Mehmet Bey miydi? Sanırım Mehmet Bey dinleyicilerimizden gelen yoğun baskı ve istek üstüne Mehmet Bey'i <gülüyor> çıkartmadık, çıkartmadık. Stüdyoda çıkartmadık, tutmaya istedim. devam ettik. Çünkü destekler devam ediyor. Ama Mehmet Bey ile birlikte Kemal Yazgan diğer destekçimiz de stüdyonun içerisine aldık. Birlikte bir süre daha buradan devam edeceğiz. Hoş, Hoş geldiniz. geldiniz Kemal Bey. Çok teşekkür ederim sağ olun. Hemen sıcağı sıcağına şunu söyleyelim. Mehmet Bey'in Okumasını istediğimiz bir liste var çünkü o buraya girdikten sonra desteklerine devam eden destekçilerimizin isimleri onun sesinden duyulması sanırım daha çok hoşlarına gidecektir sizin ve benim sesimdense Ömer Bey. Evet bu arada da zaten yukarıdaki çağrı merkezinde çalışan genç arkadaşlarımız da inip bir bakma, bakmışlar Mehmet Bey kim bu Mehmet Bey diye bütün <gülüyor> arkadaşları yani böyle bir efsane gibi dolaşmaya başladınız Mehmet Bey formülü nedir? <gülüyor> Valla tanıdık tanımadık dostlar diyeceğim formülü şöyle ben bütün dostlarımdan ricacı oldum tabii ki bir e, açık radyoyu dinleyen ve destek olmayı arzu eden arkadaşlarımdan bunu mümkünse şimdi yapmalarını rica ettim bir de şunu rica ettim kendi tanıdıklarına da aynı yönde bir şey söylerlerse sevineceğimi belirttim yani açık radyoya destek olmayı arzu eden tanıdık tanıdıklarının mümkünse onu şimdi yapmalarını rica ettim. Sizin de epey sevilen bir <gülüyor> şahsiyet olduğunuz evet. iyice ortaya çıktı bu vesileyle. Bence evet. Sema Hanım, Seyyah Hanım ve Deniz Kızı Eftalya'ya da pay vermek lazım. Evet. De evet. Güzeliz. Destek hattını tekrar söylüyorum. 0212 343 41 41 ve hakikaten bu desteği yapan tanıdığım ve tanımadığım diyeyim dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Sonradan gelen listeyi izninizle okuyorum. Elif Gönül Öztürk, Ercan Çınar Öztürk Alev Tanverdi, Canan Çelebi Tokgöz, Tülin Tanrı da Ayhan Tokgöz. Çok teşekkür ediyoruz. Ve şu anda devam ediyoruz. Destek projesine Mehmet Bey ile birlikteyiz. Mehmet Yusuf'la ve Kemal Yazgan'la birlikteyiz. Tekrar tekrar hoş geldiniz Çok Kemal Bey. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şu anda Mehmet Bey'in şarkısına geçmeden önce Kenan Bey ile bir açık radyoyla ilk karşılaşma anını konuşalım. nasıl oldu? ardından ardından Mehmet Yusuf'un parçasıyla devam edelim. böyle karma bir şeye doğru evet, girelim. top. böyle tamam. konuş. <gülüyor> i̇lk karşılaşma anınızı sizden dinleyelim. Valla herkes e, nasıl karşılaştığını hatırlamadığını söylüyor. Ben de gerçekten hatırlamıyorum. E, çok olduğunu söyleyebilirim. Yani epeydir e, izliyorum. Ve artık eşimin e, şeyi de var. Yani e, böyle tutku halinde oluyor. Yani bir hani nereden başladığımız bilmiyorum da şu andaki bulunduğumuz durum e, her dakika dinleme şeklinde bir e, ivme kazandı. Ve bunun da yöntem olarak bir e, şey geliştirdim. E, örneğin şimdi motosikletle geldim ben buraya gelirken kulaklığım küçük telefonumda e, Örneğin müzeyen senara falan dinledim yani şimdi <gülüyor> bir böyle bir şey yani ancak e, teknoloji anlamında hep onu da ben e, bütün dinleyicilerle paylaşmak istiyorum yani genellikle radyoya ya da işte <gülüyor> otomobile ya da eve bağlı kalıyor insanlar yani sonuçta e, ya otomobilde kalmak ya da e, açıkladığını ayrı kalmak gibi bir şey var öyle bir o işte bu üçüncü yol anlamında bu cep telefonları artık. Üçüncü yol. <gülüyor> Üçüncü yol. Yani <gülüyor> enteresan bir şey. Gerçekten e, bunu hep paylaşmak istiyorum. E, ve işte, Zaten cep telefonunun insana bir olumsuz etkisi de düşünülüyor hep. Yani hani yakını kulağa koyma anlamında. Evet. E, hem telli bir şey, kablolu bir e, uzaklıkta, yani mesafede bırakıyoruz. İyi gelecektir. Evet. E, bunun ötesinde dediğim gibi m, hareket halindeyken de devamlı onunla birlikte oluyorsunuz. Yani otomobil kullanırken, motosiklet kullanırken e, mutfakta bir şey yaparken belki bilemiyorum. Yani bu nedenle de e, bütün dinleyici ve destekçilerimse bu e, keşimi diyeyim. Yani herkesin yaptığınız belki bilmiyorum. Ben bir kere daha tekrar etmek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> Çok iyi. Peki devam edelim. Bu karma ana şimdi de Mehmet Bey'in Seçeceği, seçtiği parçayla Mehmet Yusuf'un desteklerimizi desteklerinizi rica ederek Mehmet Yusuf'un seçtiği parçayla devam edelim. Ne dinleteceğiz? Yine parçadan önce destek attığın numarasını okuyayım izninizle. 0212 343 41 41. Çok teşekkür ediyoruz destekler için. Şimdi gene Sema Hanım'dan İstanbul hatırası. Tamam biri. Tamam benim için yüzülecek en sesi hem kalın bir beydi. Ama eti butu fazlaca yağlı. Sanki kalbe ezelden bana bağlı. Ceplerinde papelleri pek pek çok aptaldı. Yok göğsümü cilveli kırıttım sevindim Soğuk oldum yanına dedim güzelim olmaz mı güzelim O koca kolunu omsuma koy sual yok Korkula giderken bez kardım bara sızdırdım cebinden avuçla para ya içirdim dünyasından geçirdim yola girmişti bütün benim işler aldırdım elbiseler ipekliler hemneler poliör marka son model gramofon pilaklar sevmişti beni elbet yaşadık uzun müddet memlekete gidecekti.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 Yaşadık uzun müddet memlekete gidecekti nihayet bıraktım ben onda çok tatlı bir hatıra aklı kaldı unutulmaz güzel İstanbul'da. İstanbul hatırası harika. Dinledik Sema'dan dinledik Mehmet Yusuf'un desteğinizi rica etmek üzere size dinletmiş olduğu parçaydı. Benim keyfim çok yerinde stüdyonun içerisinde çünkü iki destekçimiz var Mehmet Yusuf ve Kemal Yazgan burada tanıştılar ve şu anda onlar Mehmet Yusuf ve Kemal Yazgan olarak değil Mehmet ve Kemal olarak birbirleriyle iletişim halindeler Açık Radyo'nun içerisinde. Evet. Dört kişi stüdyonun evet. içinde hakikaten bu çok mutlu edici ve insana tuhaf duygular hissettiren çok kelimelerle tarifi olmayan bir şeyi destekçilerimizin bir araya gelerek burada destek istiyor olması. Evet devam ediyoruz. Kemal Bey biraz da sizi konuşturalım şimdi. Evet yani ben e, çok şey söylemek istiyorum ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bilmiyorum isterseniz biraz bana yardımcı olun. <gülüyor> Çünkü e, genel olarak e, işte bu şey konusunu e, e, telefonda e, insanların iletişimi telefon yoluyla almasını ya yani radyoyu dinlemesini özellikle söylemeyi düşünmüştüm. Onu belki erken ya da geç söylemiş oldum. Onun için kafamı özellikle söylemiştim. Bir de e, e, siz kendinizden bahsedin e, ben, biraz. He, bize. Ben hem, yani Radyoyu biz zaten çok sık dinliyoruz. Abi, abi, evet, sizin için demez. Sizin için cazip değil. Doğru. <gülüyor> Hayır cazip değil. Tabii cazip. Sizin için cazip olmazdı bilmiyorum da ben ben <gülüyor> dinleyici için cazip olur diye düşünüyorum. Yani, ben aslında. E, Biraz doğaya dönük yani belki de radyonun frekansı onun için bilme tuttu. Yani benim hayata bakış tarzım işte dünyaya ve yaşama bakış tarzımla ki örtüştüğü için daha çok tutkuyla bağlandım sanırım. İşte doğa sporlarına işte yürümeye ne bileyim müziğe müzik özellikle hayatımda önemli yer tutuyoruz. Bağlama çalıyorum, şey, ut çalıyorum. Ha, bayağı baya müzikte, müzikte haşır şey, müzik, Evet haşır neşirim. Ama bu hani e, hadiste çalayım diyeceğim kadar da böyle e, yap, değil de hani ancak e, çok daha fazla ilerleyemedim bu konuda. Yani, yani daha doğrusu kendim yeterli görmüyorum ki e, daha çok ilerleyebileyim diye tabii. Yani çünkü bunun yeter dediğin zaman artık o zaman o şey iş bitmiş oluyor. Müzikte ah. böyle bir şey var yani sonsuz bir acemilik var yani. Evet, siz Her ama gibi. doğayla yakın ilişkide olduğunuz belli, çakı gibisiniz. Bu, şu mesela şu beş, e, bilemiyorum şimdi merdivenler yüreğe çıktım sizin merdivenlerinizle. Ben bu kadar şey söyleyeyim. Bilmiyorum ben 11 katkıda çıkıyorum. başımıza. Yani, yani onun için Olsun size dikkat, e, e, fark etmez. Saymayınca bir şey olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Sayarsanız o, bitmez. Evet, Eyvah ben <gülüyor> her sevinim asansör bozulduğunda her sevinim de sayıyorum. Bildiğim el verebildiğim. Ama bildiğim şimdi bakın eğer asansör bozulmadan çıkarsanız daha hoş olur. Yani mecburiyet başkadır bir de seçmek farkıdır yani. Evet. Onun için bence ee, her yaş için önemli. Kaldı ki ben 59 yaşındayım şu anda. Ve 13 kate kadar hiç durmadan çıkıyorum yani. Özellikle iş görüşmelerine gittiğim zaman 12-13 kate kadar hiç dinlemeden çıkıyorum. Ve insanlar e, şaşırıyorlar yani nasıl böyle geldin diyor gençken genç genç insanlar mesela görüşmeye geldiklerimiz. Sayma saymak çok iyi bir ipucu herhalde. Çünkü bende de bir anı uyandırdı. Biz yakın zamanda çok sevdiğimiz dostlarımızla bir Mardin gezisi yaptık. Hı. Orada bütün kent hakikaten merdivenlere Merdivenler dayalı. Da yani. Kaldığımız güzel bir yerde kaldık ama e, 143 merdiven vardı. <gülüyor> Sokağa ulaşmaya. <gülüyor> Sayma hastalığı. Evet. <gülüyor> Siz söyleyince benim de keşke hiç saymasaydım. <gülüyor> evet, bir daha bir bir çıkardık. <gülüyor> <gülüyor> evet gayet keyifli devam ediyoruz. Ziniz İçin Destek Projesi özel yayınına Kemal Yazgan aramıza katıldı. Mehmet Yusuf'la beraberliğimiz devam ediyor. Kemal Bey şu anda destekçilerimiz desteklerini gerçekleştirmek üzere evet. bekliyorlar. Hem evet, Mehmet Bey'in destekçileri hem sizin destekçileriniz evet. aslında Totalde Açık Radyo'nun destekçileri evet. bu anlamda ne dinletmek istersiniz? ben önce bir destek için telefon etmek üzere olan dostlarım için bir telefon atını söyleyeyim 0212 343 41 41 ya da açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesinden de destekleyebilirsiniz neyi dinlerken ben, bunu yapsınlar ben Black soydan bir çok güzel bir bir e, e, bir şarkı. Çok güzel bir şarkı. İnanılmaz güzel bir şarkı seçtiğimi düşünüyorum. Bilemiyorum. Müzeyyen Senar'ın e, şeyini yolda dinlediğimden dolayı biri bir e, bunun da yarında olduğunu düşündüm. E, umarım bana katılırsınız. E, Fehmi Tokay'ın bir e, şarkısı ve Bülent Ersoy da bunu inanılmaz güzel yorumlamış. Paylaşmak istedim dostlarımla. Bilmiyorum. Teşekkür Yoksa... ederiz. Dinliyoruz. Son olarak telefon numaramızı da tekrar edelim. 0212 343 41 41 İzlediğiniz onu. Evet dinleyici destek projesi özel yayını tüm keyfiyle devam ediyor. Şunu da büyük bir rahatlıkla söyleyebiliriz. 49 kişi olduk şu an arayacak destekçimiz. 50. destekçimiz olacak bizim. Bu da son derece mutluluk verici bir haber. Bu dörtlü için öncelikli olarak Kemal Yazgan, Mehmet Yusuf, Ömer Madra, ben Eraslan Sağlam. Devam ediyoruz dinleyici destek projesinde destek istemeye. Evet Kemal Bey. Bu parçayı dinlettik. Bu parçayla ilgili desteklerini de rica ettik. Size ulaştırmamızı istedikleri bir liste vardı. Onu sizden evet, rica edelim. E, ben e, sevgili ablam e, Muazzez Çelebi'ye çok teşekkür ederim. Beni e, aramış, desteklemiş. E, ona sevgilerimi sunuyorum. E, Sevim gölücü Mustafa Göllücü, Özenç, Sıla ve Zeynep. E, canlarım benim. Çok teşekkür ederim hepinize. Bu listenin çok çok uzayacağını bekliyorum. E, çünkü e, ya radyo seven ya beni seven, yani ya hep herkese beraber. <gülüyor> <gülüyor> evet, hepsi beraber. <gülüyor> Bunun hepsi beraber. Bunun çok uzaması lazım. Evet. Bunlar bir tanesi bile yeterli yani bu listemin uzaması için. Ben e, bize destek vermek isteyen, bağımsız e, radyoculuk yaşaması için destek vermek isteyen, e, Açık Radyo'nun yaşamasını isteyen bütün dostlarıma destek için 0212 343 41 41 ya da açıkradyo.com üzerinden destek olun düğmesini tıklayarak destek olmanızı bekliyoruz. Mehmet Bey'in misafirlerinin daha destekçilerinin çok olduğunu öğrendim. <gülüyor> Bilemiyorum biraz yani gaza getirmek sey söylemem <gülüyor> lazım. Yok, şey yapmamız güzel lazım güzel bir çok... arkadaşlığa dönüşebilir çünkü evet. şimdi sırada Mehmet Bey'in şarkısı var Mehmet Bey'in şarkısında sizin evet. destekçileriniz destek olabilirler ki evet, evet, gelmeye evet, evet, başladı evet. Teşekkür ederim gerçekten evet bekliyorum bu listemizin çok uzaması gerekiyor evet. çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz Mehmet Bey teşekkür şarkımızın de destekmiş. Teşekkür Teşekkür ederiz. Mehmet Bey şarkınızın anonsuna girmeden önce bir de sizin teşekkürünüz var. Onu da Aa, sizden evet. alalım lütfen. Evet. Bu arada yeni gelen isimlerden Meltem Güngör için de ben teşekkürlerimi sunuyorum. Ve yine destek numarasını tekrar diyeyim. 0212 343 41 41. Şimdi gene Deniz Kızı Eftalya'dan ve bir parça dinleyeceğiz ama bu eski versiyonları dinlediğimiz parçaların da aynılarını suna hanım söylüyor karşılaştırma yapabilmek için. Evet. Gel Ey Deniz'in Nazlı Kızı Deniz Kızı Eftelya. Alek Obacanos'un bir eseri yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Evet. Telefon numaranızı da tekrar edelim ki bu parçayı dinlerken desteklerinizde gerçekleştirebilirsiniz. 0212 343 41 41 evet. Evet tam bir ziyafet oldu diyebiliriz evet, gerçekten be. yani Mehmet Bey çok uh, mutlu olduk. Çok teşekkür evet, ediyoruz. Teşekkür ederim. Ve daha da güzeli Mehmet Yusuf bu parçayı Kemal Yazga'nın destekçileri için evet. çaldı. Ay, orada. De, çok çok <gülüyor> teşekkür ederim. Ayrıca bu da son derece <gülüyor> keyifli bir şey. Evet. Son dakikalara yaklaştık Dinleyici Destek Projesi özel yayınının içerisindeyiz. Son rakamı vereceğiz. Son rakamı Kemal Bey'in parçasının içinde parçasının üstüne Vereceğiz. Ama çok çok teşekkür ediyoruz. Müthiş bir sabah yaşadık. İki destekçimiz yan yana aynı zamanda birbirlerinin destekçileri için de parçalar çalarak buradan destek istemeleri Mehmet Hakikaten... Yusuf'u da çıkartmadık. Yani. <gülüyor> Çıkarmadık. Tam uğurluyorduk ki evet. baskı geldi. Evet. evet, evet, evet. evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi ettiniz. Çok iyi oldu. Benim için çok iyi oldu. Hakikaten <gülüyor> çok çok teşekkür destek ederiz. destek Evet, Kemal bana destek oldu Mehmet Bey yani varlığıyla beni aynı pozisyonda aynı durumda ol. olan iki insan olarak birbirimize böyle en, en azından destek bakarak programı destekçiler birbirine, <gülüyor> destek <gülüyor> <oldular. Çok> <gülüyor> <güzel> <gülüyor> birbirine destek <gülüyor> oldular çok <gülüyor> güzel <gülüyor> bir şey <desteği> oldu, evet. <gülüyor> evet. Evet, burada tanışan açık radyo stüdyosunda evet. tanışan iki destekçimiz bunu yaptılar birbirlerine Hakikaten aynı dili konuşuyoruz evet, bu yani. insanın tüylerini diken diken eden evet. bir şey çok evet. heyecan verici ne diyeceğimi de bilemiyorum açıkçası süremizin sonuna yaklaş geldik artık çok teşekkür ediyoruz ama destek bitmiyor. Evet. Şimdi de Kemal Yazgan'ın parçasıyla ayrılacağız buradan. Kemal Yazgan da Mehmet Yusuf'un destekçileri <gülüyor> için bu parçayı evet. çalacak. Evet. Mehmet Yusuf'un destekçileri için. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Ne dinleyeceğiz Kemal Bey? Haris Aleksiyo'dan Mia Yine Yusuya bir şarkısı. Bu Türkçe'ye de çevrildi. Olmasa mektubun yazdıklarını olmasa diye Murat Hamungan'ın sözleriyle. Çok bilindik bir şarkı ama bunu e, Yunanca e, versiyonunu Haris Alexiou'dan dinleyeceğiz. Harula. Ha? Haru, harula inanılmaz güzeldir. Evet çok, çok. bu bloğun tamam. çıkışında son kez Mehmet Yusuf Bey Kemal Yazgan için telefon numaramızı veriyoruz. Destek numaralarınız için parça esnasında. Çünkü parça bitiminden önce özür dilerim feedback yaptı. Parça bitiminden önce 49'luk kaç olduğumuzu da ilan edeceğiz parçanın son dakikasında. Evet teşekkür ederiz tekrar 0212 343. Κυρβίς, Κυρβίς. Όλα σε θυμίζουν, απλά και αγαπημένα πράγματα δικά σου καθημερινά σαν Για αυτά μαζί με μένα, να αρθείς İzlediğiniz Evet, rakam söyleyeceğimizi, söylemeden çıkmayacağımızı size söz vermiştik. Bu sözü yerine getiriyoruz. Bu arada telefonda da çalmaya devam ediyor ama net olarak söyleyebileceğimiz Mehmet Yusuf ve Kemal Yazgan sayesinde ve sabahtan bu saate kadar olan destekçilerimiz sayesinde ve tabii ki siz destekçilerimiz sayesinde 50 kişi olduk sabahtan bu yana. Son derece mutluluk ve heyecan verici. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Devam edecek özel yayınımız. Siagapi ti gamarayemizi Pazarlama kisane nadar gudii pulagame An Hep birlikte açık radyo. Dinleyici destek projesi 7. Radyo Şenliği.